Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve Sunan Buğday Ekibi Merhaba, ee, Buğdayla Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Programında yine birlikteyiz. Ee, bu kez size biraz e, farklı sesleniyoruz, acılı sesleniyoruz. Ee, Bazılarınızın bildiği gibi e, Buğday Yönetim Kurulu Başkanı, Buğday Derneği'nin kurucusu, arkadaşımız, çok sevgili dostumuz Victor Ananias'ı e, geçtiğimiz hafta e, çok ani bir şekilde e, kaybettik. Aslında kaybettik sözü Viktor'a yakışmıyor. E, bunu söylemek içimizden gelmiyor çünkü e, Victor 40 yıllık yaşamına e, çok şey sığdırdı. Ee, açıkçası bu programı yapmak çok kolay değil ama o böyle olmasını isterdi Çünkü devam etmek gerekiyor O hep koşuyordu ee, Hayatı boyunca koştu ve e, kısacık hayatına çok fazla şey sığdırdı Ve e, bu yüzden kaybettik sözcüğü ona yakışmıyor Çünkü o aslında e, kendisini toprağa verirken e, bir yandan bunları düşünüyordum ee, çok sevdiği toprağa geri döndü ve e, üzerine atılan, üzerine serptiğimiz tohumlarla yeniden e, dönüşecek ve yeşerecek ve geride bıraktığı projelerle e, ve yaşama attığı tohumlarla yaşamaya devam edecek Viktor. E, sevgili Viktor için e, ne kadar konuşsak az aslında konuştuk. E, çok güzel şeyler yazıldı ardından, çok güzel şeyler konuşuldu. O dost zengini bir insandı, hala öyle. Ve arkasından o kadar çok şey yazıldı ki ben sadece bugün yazılan bir yazıdan kısacık bir şey okumak istiyorum. Güven Eken Doğa Derneği. E, yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken'in yazdığı bir yazıdan. Viktor Olmanın Bedeli diye bir e, başlıklı bir yazı yazdı Güven bugün e, Radikal ter, e, gazetesinde. E, şöyle diyor e, Güven. E, yaşadığımız çağda herkes kısa yoldan bir yerlere varmanın peşinde koşarken o bize hep tam tersini öğütlemiştir. Bedel ödeyin. ''Bedelini tam olarak ödemediğiniz hiçbir şeyi sahiplenmeyin.'' ''Victor'un dünya görüşüne göre bedel ödemenin endazesi para değil, alın teriydi. ''Bir şeyi var etmek istiyorsanız bunu yeterince istemeniz ve karşılığında alın teri dökerek bedel ödemeniz yeterliydi.'' ''Victor buna inanırdı. Benim gibi pek çoklarını da buna inandırdı.'' ''Victor'un hayatına değen, Victor'un e, değdiği e, hayatını değiştirdiği, dönüştürdüğü çok fazla insan var.'' Bugün de aslında onun e, öncü olduğu, e, Türkiye'de örnek olduğu projelerden bir tanesi Tatuta Ekolojik Çiftlik Ziyaretleri projesinden e, ve e, bu projeye destek verilen vermek için yapılan e, bir faaliyetten ve bir oluşumdan söz edeceğiz. E, Viktor eğer e, aramızdan ayrılmasaydı 6 Mart Pazar günü e, Antalya'da e, koşulan Rantalya Maratonu'nda. Adım adım oluşumu adına Tatuta projesine ekolojik çiftlik ziyaretleri projesine destek için koşacaktı. Olmadı ve sevgili Ömer Madra Viktor'un numarasıyla Viktor adına bu koşuya katıldı ve onun madalyasını aldı. Çok teşekkürler Ömer Madra. Ee, ve teşekkür edeceğimiz e, pek çok dostu gibi onun ardından bize mesaj yazan elveren e, bize destek olan pek çok teşekkür edeceğimiz dostu gibi burada adım adım oluşumundan arkadaşlarımız var teşekkür edeceğimiz. Ee, Zeki Yemez, Selçuk Koçum ve Tanyer Ablak hoş geldiniz ve çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk biz teşekkür ederiz. Ee, ben bütün bu koşudan bahsetmeden önce geleceğiz koşuya ama e, ilk önce e, adım adım oluşumundan biraz bahsedelim istiyorum. Çünkü e, öncelikle e, pek çok projeye e, destek veren bir oluşum aslında adım adım oluşumu. Nasıl işliyor adım adım? Zeki istersen senden e, bunu alalım. Adım adım oluşumu e, yardımseverlik amaçlı e, koşulları düzenleyen bu amaçla koşucuları koşucuları bir araya getiren bir oluşum 2008'den beri yardımseverlik koşularına katılıyoruz hep beraber arkadaşlarla beraber Türkiye'de hala hazırda koşulan iki tane maraton var biri Avrasya İstanbul'da diğeri Rantalya Antalya'da senede iki kere bu maratonlara katılarak adım adım koşucuları 4 STK için bağış topluyorlar. Ee, bu STK'lar sırasıyla e, TOF'de Türkiye Ömürlük Fersleri Derneği, TEGEV, e, Türk Eğitim Gönülleri Vakfı, TOK, e, Toplum Gönülleri Vakfı ve Buday Derneği. Hı hı. E, Buday Derneği e, aramızda çok yeni katıldı. Yani e, bu ne demek? Adım adım oluşumunun desteklediği STK'lar arasında çok yeni katıldı. E, biz Buday için ilk önce, Buğday'ın Tatuta projesi için ilk önce Avrasya Maratonu'nda koştuk. Bu Rantalya Maratonu ikincisi oldu. Ee, tahminimiz e, 20-25 koşucu e, Buğday'ın Tatuta projesini desteklemek amacıyla bu koşuya katıldı. Özetle bu şöyle işliyor. E, bir koşucu bir hedef maraton belirliyor. E, ilan ediyor ben bu maratonu bu dernek adına koşacağım. Bu proje için koşacağım. Eğer benim beni desteklemek isterseniz benim projemi desteklemek isterseniz lütfen şu STK adına örneğin Buğday adına ...şu hesaba bağışta bulunun diyor. Ee, toplanan her bin lira için... ...Tatuto projesi kapsamında... E, ...Türkiye'deki çiftliklerden bir tanesi... ...ekolojik çiftliğe dönüştürülüyor. E, bu da bunun masrafı oluyor. E, başka bir sormak... Bir evet... Bir de Çok, rakamlar var evet, aslında. Evet rakamlar var ama Hı. rakamlara geçmeden önce Hı. ben aslında buğday derneği ve Viktor'un aslında bu projeyi nasıl adım adımla eşleştirdiği, nasıl adım adıma girdiği bunun hikayesini dinlemek istiyorum. Çünkü e, bayağı bir çaba gösterildi bunun için ee, Selçuk istersen e, bunu senden dinleyelim Selçuk Koç'um e, sen Viktor'un da çok yakın e, dostuydun hem evet. e, nasıl oldu Viktor nasıl e, bu projeyi anlattı size e, bir onun hikayesini senden dinleyebilir miyiz Tabii aslında benim bu tür programlara radyoda 3-4 defa katılım oldu hep evet. Gül'e oynaya geldik ama bugün çok zor oldu evet Şimdi e, buğday en son katıldı. E, adım adım oluşumu olarak çevre konulu bir sivil toplum kuruluşunu da sisteme dahil etmek istiyorduk. E, e, bu bir takım e, STK'larla birlikte yaptığımız toplantılar, koşucularımızla yaptığımız toplantılar sonucunda biz buğdayı e, belirledik. Bir takım anketler sonrası ve buğdayı sisteme katmaya karar verdik. Fakat aslında benim dile peles etti denir ya sık sık kullandığım... Ee, ...biz Viktor'u koşturmadan önce... ...biraz süründürdük işini evet, açıkçası... Öyle, evet. <gülüyor> ...çünkü... E, ...ilk başta TATTA ...projesinden önce tohum projesini... ...desteklemek üzere karar almıştık... ...geleceğin tohumları... E, evet. de, ...hatta onun adı evet, değil mi? Evet ...ama şimdi biz adım adım... ...oluşumu olarak... E, ...bağışçılarımıza çok net... ...projeleri sunmaya çalışıyoruz... ...somut projelerle gitmeye çalışıyoruz... ...o ilk proje bir türlü istediğimiz gibi somut hale gelemedi. Hatta birkaç defa Viktor'a biz kabul ettik dememize rağmen ve e, Kaz Dağları'ndan kalkıp buraya gelmesine rağmen birkaç defa bizim çekincelerimizi görünce morali bozuldu tekrar e, geri döndü. Biz bu şekilde olmaz dedik. Aslında e, buğdayın projelerini anlatmakta genel olarak biz zorluk. E, bir zorluk çekiyoruz ama sanıyorum e, ben e, ardından yazılan yazılara da bakıyorum. Viktor yavaş yavaş daha fazla anlaşılıyor ve buğday da yavaş yavaş daha fazla anlaşılıyor. Biraz yavaş anlaşılıyor <gülüyor> belki ama. O kesin. Evet. Fakat tabii şey biz koşucu olarak bağışçılarımızı çok somut projelerle ikna edebiliyoruz. Evet. Yoksa biz hani... Rakamsal e, veriler vermek evet, gerekiyor. Evet yani adım adım oluşma olarak e, biz zaten hem Buğday Derneği'ne hem Viktor'a çok inanıyorduk. Projesi bize göre de aslında belli ölçülerde somuttu ama biz başçılarımıza anlatabilecek netlikte bir proje istediğimiz için ısrar ettik. Dolayısıyla e, buğdayı aramızda görmeyi kabul etmemizden hemen sonra olmadı. Halbuki bu diğer STK'larda çok kolay oldu. Hatta çok e, çabuk süreçler devreye girdi ama... E, ...buğdayı da en sonunda adapte ettik. Bunda tabii sevgili Lala'nın, e, Özge ve tabii ki Victor'un çabası çok oldu. Benim de oldu. Hani proje birkaç defa gitti geldi. Burada tabi adım adım oluşma olarak biz de ince eleip sık dokuyoruz. Çünkü bize gelen bağışlar aslında bizim kendi bireysel prestijcilerimizle yapılan bağışlar. Elbette. O ölçüde de biz projelerin somut olmasını istiyoruz. Bu tohum e, tatuta projesi de istediğimiz ölçüklerde belli bir noktaya geldi ve biz bunu anlatabilir hale geldiğimiz gün, evet. buğday ile işbirliğine başladık. Bunu başardık. Bir arkadaşımız e, bu projeyi yetiştirmişsiniz dedi. Gerçekten öyle oldu. Evet. E, Viktor gerçekten çok e, sevinmişti bunun e, olabildiğine ve e, o yüzden bunu görebildiği için de biz de gerçekten e, mutluyuz. En azından bunu gördü ve e, bu desteği hissetti, bildi her zaman. E, ben de e, çok mutluyum yani eee evet. iki projeyi adapte edebilmek evet, yani. Evet, evet. Ee, evet, zor bir program gerçekten. Ee, bir ara vermek e, istiyorum ben. Victor Ney üfle, üflerdi. Ee, çok da güzel üflerdi. Ee, şimdi onun anısına e, Neyzen Uğur Unuk'tan bir ney taksimi dinleyeceğiz. Ee, Uğur Onuk'tan Neyzen Uğur Onuk'tan Ney Taksim'ini dinledik Viktor'un anısına ee, Devam ediyoruz ee, Adım adım e, oluşumu ee, e, Tanyer Ablak Tanyer sen de koştun e, Adım adım oluşumunda evet. e, Ve zor bir koşuydu bu sefer biliyorum ee, Biz onu e, Cumartesi günü e, Uğurladık Tohumlar saçtık toprağına ee, siz de pazar günü e, onu koşa, e, koşarak hem onu uğurladınız hem de e, Tatuta projesine destek için koştunuz. E, zor bir koşuydu. Hava şartları nedeniyle de zor bir koşuydu değil mi? Biraz bahseder misin? Evet. E, zor bir koşuydu. Antalya bize e, enteresan bir oyun oynadı. Cuma cumartesi günü 20 derece çok günlük güneşlik bir havadan sonra e, <gülüyor> pazar günü Pazar günü havada onun içine ağladı. E koşuya on buçukta başladı 21 kilometreler. Saat dokuzda da maratoncular başladı. sıfak başladık. Ben sekizde gittim koşmaya. Balonları atmak için adım adım balonlarını. iki buçuk saat yağmurun ve rüzgarın altında kaldık orada. E 21 kilometreye sırımsıpak başladık tabii. Zaten halimiz kalmamıştı koşmaya başladığımızda. Ama sonuçta e, bitirdik. E, bütün STK'ları destekleyen arkadaşım tabii ki bunun sorumluluğuyla koşuyorlar orada. 4 STK'yı da desteklemek amacıyla koşuyoruz. Yani Oğuzlarımızda kişisel gelişimin yanı sıra desteklediğimiz STK'lara ve e, bağışçılara verdiğimiz sözü yerine getirmek de var. E, evet. Çünkü insanlardan yardım isterken şunu diyoruz. Biz... 21 kilometre, 42 kilometre, 10 kilometre koşacağız. Bizi destekleyin ve bizim desteklediğimiz STK'ları lütfen destekleyin diye bir sözleşme yapıyoruz koşucularla. Evet. Bu yüzden bunun sorumluluğuyla koşuyoruz. Şimdi en son bağış durumu 25 bin lira. Bu 25 çiftlik demek buğday için. Daha önceki koşuda Arasya Maratonu'nda 8 bin bin lira mı? Altı bin lira olmuştu galiba. Evet altı küsur bin lira oldu. Çünkü hı hı. çok yeniydi buğday. Ee, bağışçılara anlatmaktan öte e, önce adım adım içindeki koşuculara e, projeyi doğru anlatmamız ve onları ikna etmemiz lazım ki onlara inansınlar ve bağışçılarına da inandırsınlar. Bu e, biraz yavaş işleyen bir süreç. E, çünkü e, bundan önceki TGV ve TOG da bu fiyat şeylerden e, bağış e, seviyelerinden başladı. Her koşuda e, katlanarak arttı. Onlar da 8-10 liralarda 10 bin liralardan başladılar. Sonra 40 bin şimdi 80-100 bin liraları geçti onlarda. Biz de 6 bin lirayla başladık Avrasya Marathon'da. O zaman çok daha az e, bağışçı vardı. Koşucumuz da azdı. E, tek tek e, zeki Sağ olsun tek tek siyasetçiler gibi ikna turuna çıktı insanlara evet. işte e, sizi çağırdı Özge'yi çağırdı evet, e, Özcan'ı çağırdı bir... Viktor'u çağırdı arka arkaya ve e, insanlara tek tek anlatarak bir bir. E, kazandık. Onlar da bağışçılarına inandıkları bu konuyu çok doğru anlatarak e, bağışçı sayılarını e, artırdılar ve 25 bin lira oldu. Ben inanıyorum ki Avrasya'da e, 100 bin liraya çıkacağız çünkü Avrasya'da çok daha değişik ne zaman olacak projelerimiz var. Avrasya e, 16 Ekim'de galiba 16 Ekim'de. 16 Ekim'de. Evet. Hala devam ediyor bağışlar. Tabii bir hafta daha evet, devam edecek. Evet. Bu hatta uzar iki hafta daha evet. devam eder. Ondan sonra kampanya kapanacak ve bakalım nereye varacağız göreceğiz. Evet. Ama Avrasya'da benim hayırlı tırtıl e, projem var. Bu proje çok güzel olacak. İnşallah bu projeyle benim hedefim tek başıma 100 bin lira. İnşallah. Çok büyük bir hedef koydum ama e, evet. onun için uğraşacağım. Bu da 100 çiftlik demek. Yüz çiftlik de, evet. Çok büyük bir dönüşüm ve e, Viktor'un sözü, yaşam dönüşümdür. da Derneği'nde bizim sloganımız. E, bu adım adım oluşumu da e, böylece büyük bir dönüşüme hizmet edecek bağışçıların katkısıyla. İnşallah. İnşallah. Bayrağa düşmeden havada evet, kapmak kapmadak, çok mıyım? önemli. E, peki e, Ayşen Aygen e, Koşudaydın neler hissettin? E, Tatuta ve e, e, Viktor'un anasına koşarken. E, merhabalar ben e, en yeni adım adım e, hı hı. oluşumun üyelerinden biriyim e, Avrasya'da e, TOG için koşmuştum e, Koşma yürüme e, grubuna dahil hı hı. olmuştum e, Rantalya'da e, ise e, TOG yerine buğdayı desteklemekten geçti gönlüm Buna siz ve Özge Hanım çok destek oldu tanıtımlarınızla Açıkçası en son sizin ne yapmış olduğumuz toplantıdan sonra tam içime sindirdim ve Viktor'u çok böyle yaptıklarıyla tamam yani bu ülkede varmış böyle idealist ve de ülke için ülke adına ya da evren adına çalışan insanlar dediğim anda şok oldum açıkçası. Çok büyük bir hüzün kapladı içimi, ümitsizlik kapladı ilk önce kaybediyoruz böyle değerleri diye. Tabii bu benim için bir misyon oldu artık bundan sonra. Bağış topladım. Bayağı da e, ufak rakamlarla ama herkesi bilinçlendirmeye çalışıyorum. E, yarışta ise tamamen e, bu e, ruhani durumla koştum açıkçası. Evet. Koşmaya çalıştım. Hava durumu da müsaade ettiği sürece bitirdik tamamladık. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Ve e, Muna Genç. Muna geçen hafta birlikteydik. Evet. Tatuta konuştuk. Birlikte e, sen bir sürü güzel soru sordun. Açıklamaya çalıştık Tatuta'yı. Ve sen Tatuta'ya e, yararına koşmaya karar verdin. Bir de senden dinleyelim nasıldı koşu. Benim için koşu çok güzeldi. Çünkü yağmur yağıyordu, rüzgar vardı. Ve oksijen molekülleri vardı <gülüyor> havada. E, en sevdiğim koşulardan biri oldu. Çünkü e, doğayla baş başaydık ve doğa zorladıkça e, onlar da yani Viktor da herkes bizimle beraber oldu. O dönüşen insanlar ve doğrular ve bütün gerçekler bizimle beraberdi. Ben böyle koşulları daha çok hani evrenin de katıldığını düşünüyorum. Alkışladığını <gülüyor> düşünüyorum daha doğrusu. O yüzden benim için evet doğru şeyi yapıyoruz. Şu an doğru hareketi yapıyoruz'u destekliyordu. Bu e, daha önceden de bağış toplamıştım başka gruplar için, başka STK'lar için. Ancak kendimi bu kadar yakın hissettiğim bir STK hiç daha önce olmamıştı. Başka STK'lar için toplayacağım anlamına gelmiyor. Bu benim ruhumu ve bilincimin açıklaması aslında. Ben toprağa ve onunla ilgili havaya onu yeşertecek olan her şeye daha yakınım. Ve arkadaşlarıma da bu yönde mailler attım bağış maillerinde. ...herkesin dönemeyeceğini de biliyorum ama seçerek attım zaten. Dolayısıyla koşarak, ter dökerek, resmen canımı acıtarak bir sonuca varmam gerektiğini... ...zaten biliyordum benim da maratonlar ve bu yarı maratonlar koşarak oluşuyor. O yüzden kendisinde de ne demek istediğini çok iyi anladım bir daha. Evet. Teşekkür ederim sizinle tanıştığım için de. Biz teşekkür ederiz. Biz e, aslında size teşekkür ederiz. Bütün dostlara ve Viktor'a buradan teşekkür ederiz. Viktor çok teşekkürler. Teşekkür. E, bize böyle bir miras bıraktığın için ve... E, e, evet seni tanıdığımız için çok şanslı hissediyoruz kendimizi. E, çok teşekkürler katıldığınız için ve bizimle bu anları da paylaştığınız için. Biz teşekkür ederiz. Eee... Viktor'u hala tanıyabilirsiniz diyordu bir dostu. Evet Viktor'u aslında hala tanıyabilirsiniz. Nasıl mı? Tatuta'ya destek olarak, Tatuta'nın çiftliklerine giderek, çiftçilerle sohbet ederek, Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek, oradaki Yaşam Okulu'na katılarak, Buğday Derneği'ne üye olarak, ekolojik pazardan alışveriş yaparak, ee, ekolojik pazarda kahvaltı ederek, ekolojik yaşam rehberini okuyarak Viktor'u tanıyabilirsiniz. Ee, evet, e, yine güvenin yazısından bir pasajla ben bitirmek istiyorum. Ama ondan önce bir duyuru da yapmak istiyorum. Bu hafta sonu cumartesi günü Viktor anısına Kaz Dağları'nda e, Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nde bir hayır yapılacak. Hayır yapacak. E, İmece usulü dağıtılan yemek anlamına geliyor geleneksel olarak. Ee, buna katılmak isteyenler için e, İstanbul'dan bir otobüs kaldırılacak. E, Buğday Derneği'ne katılmak isteyenler isimlerini yazdırabilirler. Ayrıca katılamayanlar, kaz gidemeyenler de İstanbul'da e, Şişli %100 ekolojik pazarında saat 11'de yapılacak. Viktor için yapılacak anmaya e, katılabilirler. Ee, onun için tohumlar dağıtacağız yine ve e, çiftçiler onun dostları yemekler getirecekler. Onun için yaptığı yemekleri getirecekler ve pazarda bir paylaşım olacak. Ee, Viktor'u layıkıyla anmaya çalışacağız. Evet, Güven diyor ki, Viktor bir tohum gibi yeryüzüne düştü. Kurda, kuşa, aşa karıştı. Baharla beraber binlercesi yaşayacak. Hoşçakalın.